Tarama Ucu Gündemin Çizgili Taraması Hazırlayıp sunanlar Turgut Yüksel ve Ömürden Bakacan. 94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi içerisindeki kemik kafalı mizah derginiz olur mu mizah dergisi? Programınız tarama ucunda hepiniz hoş geldiniz. Kemik kafalı program diyecektin. Ama kemik kafalı Çok dergi... Çok heyecanlandım mi? ya evet. Turgut. Niye böyle oldu? E, alışacaksın diyelim. Evet, evet. O kemik kafalı dergi pişmiş kellenin. Şehane dergi o da. Leziz. Leziz, kemik kafalı dergi. Oradan aparttık geçen hafta evet. hıbırdan aparttığımız gibi. Evet, böylece böyle e, mizah dünyasına renk vermiş dergileri de bir hafiften anmış oluyoruz böyle şu anda yayın hayatlarına devam etmeseler bile öyle. öyle bir program yapalım e, açılıp, açılıp kapanan diye <gülüyor> <gülüyor> yayın evet. hayatını bitirmiş güzel dergiler şöyle bir analım evet, böyle da. yakın e, tarihlerde kapanmış işte 90-2000 evet. arası <gülüyor> mizah dergilerine bakmak gerekiyor gerçekten altın çağlarıydı belki mizah dergilerini de. hakikaten çok güzel bölünmeler oluyordu. Hepsi yeni bir lezzetle çıkıyordu. Haftanın her gün neredeyse bir dergi evet. yasayı çıkıyordu. Evet. Şimdi gene önümüzdeki dergilere bakalım. Hmm. <gülüyor> Peki. Bu hafta gırgıra bakamıyoruz çünkü bayram dolayısıyla tuhaf bir davetim problemi evet. yaşandı. Bunu, bunu bilgilendirmekte fayda var dinleyicileri. Bayram bu sefer ciddi biçimde hani trafik aksıyor ya böyle hani hı hı. yoğunluk oluyor falan. Bu sefer dergi dağıtımında ciddi bir aksama evet. oldu. Bayların çoğunda mizah dergisi yok. Evet yani ben hadi Beşiktaş'ta diğerlerini buldum ama gırgır gır Beşiktaş'ta yoktu. Sen Adada ve Kabataş'ta hiçbir dergi bulamadı. Pardon Adada, Adada sadece buldum. uykusuz vardı. Hı hı. Kabataş'taki bu vapur iskesinin karşısındaki bayi neredeyse yani hiçbir dergi yoktu. Hı hı. Neyse yani inşallah tirajörünü kötü etkilemez diyelim ve gırgır gır haricinde kapaklara bir göz atalım. Evet. Yani. E, Pengünün kapağında e, özelin çizgisiyle hı hı. E, bir bayram esprisi evet. yapılmış. E, ve işte e, kurbanlık pazarından bir koyun kendisini dekoltesiyle beraber kovdurmak hı hı. Evet, suretiyle şey. özgürlüğüne evet. kavuşmuş bu bayramlık. Ama bu kapaklı çizgi olarak eleştireceğim ben. Ee, Sen de de konuştuk programı. Evet evet. Yani evet. Bu e, kurban satış şiirinin arkasına bir iki bina silüeti zaman bunun şehirde bir yer olduğu Hı -hı. ortaya çıkacakken burası ova mı mu, mu ovada böyle bir Hı -hı. mekanın ne işi var hakikaten mekan şeyden koptuğu zaman espri çok güzel olabilecekken birden çok havada e, kalıyor. Yani bir, bir iki basit çizgiyle o mekan ve derinlik Hı -hı. verilebilirdi. Leman da yine e, bayram temalı karikatür yapmış ama Leman'ın karikatürü de e, Latif Demirci'nin pazartesi günü çizdiği. Evet Hürriyet'in bayram eki 14 Ekim tarihini. Evet tarih. hı -hı. E, değil, espri olarak aynısı. Hı -hı. Neredeyse olur böyle şeyler. Yani şey kötü niyeti lazım tabii ki. Büyük bir ihtimalle son dakikaya kalan bir durum olduysa hı -hı. akla ilk hani gelebilecek evet, espri. Ya bir de şey derdi yani karikatürcilerin mantığın çalışması da aynı çalışması <Gülüyor> aynı, da. Aynı. Uykusuzun kapağı bizim bu hafta favori kapağımız. Favori kapağımız. Evet, en çok güzel. hoşumuza giden bir dark leader evet, ee, göndermesiyle. göndermesi var. Ee, polislere dağıtılan bu 20 adet elektroşok silahı. Deneme amaçlı. Evet deneme amaçlı 20 tane dağıtılmış elektroşok <Gülüyor> silahı. Onu deneyen bir e, polis elinde yani tutan polis neredeyse bütün bu gaz maskesi ve kalkanı ve koruma yiyesileriyle koruma işte, bir dark weather oluşturmuş. Evet, ve bir pelerin kaldı. <gülüyor> Onu da olacak <gülüyor> Karanlık tarafı iyice geçmiş olacaklar. Evet gücün karanlık tarafı. Evet. E, gündeme bakacak olursak ikinci üçüncü Hı -hı. sayfaya taşınan birincisi yine uykusuzun kapağıyla bağlantı olarak bir polis mevzusu var. Evet, tabii bir şey de belirtmek lazım. Günden biraz böyle şey olmuş gibi. Hani geçen haftaların biraz son günlerinin gündeminin tekrarı. hani. Çünkü şey işte bayramda oluysa da büyük bir ihtimalle çalışma günleri erkene alındı. Dergi erken bitti. Teslim edildi. Evet. Evet. öyle bir şey olmuş olur. Büyük bir ihtimal hatta yani Leman bu kapağı Latif Demirci'ne önce de çizmiş olabilir. Olur, evet. evet yani e, Doğru öyle bir diyorsun. denk günde. Şimdi uykusuz ikinci sayfasında böyle bir karikatürlü bir polis köşesi yapmış köşesi değil yapmış. İki temel başlık var. Birisi etam sarısı ülüğü Uran polisin. Evet. Şanlıurfa'da koruma şube Müdürlüğü'ne atanmış olmasın. O karikatür de güzel yanındaki yani katil polisleri koruma şube müdürü açılmış. E, <gülüyor> Diğeri Hoş geldin kardeş diyor hı hı. burada bu gene bu elektroşuk Evet tabancalı kapak de, taşınmış de. içeri Evet e, öncesi ve sonrası öncesi malum şey işte işkye evde işkence, işkence. Hı hı. şimdi de daha ama karşısındaki insan durum değişme sürekli coz, coz diye <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey ben, ben de hı hı. E, ikinci sayfada e, bu. Bu kask numaraları ile ilgili, işte e, bu şiddet, e, polis şiddetiyle ile ilgili 9 kişilik bilirkişi heyeti e, gezi parkı eylemlerinde yaşanan polis şiddeti görüntülerini inceleyerek e, kask benim ama başkası takmış bahanesine kulak asılmaksızın kask numarası üzerinden yasal işlem. Evet. Yürütücülüğünü söylemiş polisler hakkında Altındaki karikatür güzel ben beğendim Polisin yanında başbakan duruyor Polis de şey söylüyor Kask benim ama kafa başkasın <gülüyor> Diyerekten evet. Ve tabi ki e, Hüseyin Çelik evet, Hüseyin dekolte mevsunun artçı e, Şeyleri var Sarsıntıları devam ediyor Evet. Uykusuz bir tip haline getirmiş Böyle ikinci üçüncü sayfada güzel doğmuş. Evet evet komik olmuş. Evet burada Göksu yani Hüseyin Çelik halleri <gülüyor> gibi çizmiş. Güzel böyle e, seviniyor bir hale getirmiş <gülüyor> durumu. E, sonrasında Ben Güven <gülüyor> dekolteden sonra devlet bakanı diyerekten <gülüyor> <gülüyor> e, iki karikatür çizmiş. Evet, güçlü devlet böyle olur abi. Her şey hakkında bir bakan olmak zorunda. Kesinlikle. E, bir tane karikatür güzel. Serkan Yılmaz çizmiş. Hüseyin Çelik şey psikolog koltunu konuşuyormiş psikolog şey soru kimsenin yaşam tarzına müdahale etmemeniz ne zaman başladı hı hı. cevap veriyor. çocuktum babam geç saat eve gelip yaşam tarzımıza müdahale etmezdi Peki bu şekilde ne görüyorsunuz de o psikolojik testkeleri var diye suy şeyde bakanda Oha ama bu çok fazla kim bilir neler gördü Evet eleman da kayıtsız <gülüyor> tabii ki e, kalmadı bu gündem'e e, biraz e, bu televizyon show programlarına gönderme yaparak e, bugün ne giymesem evet. programının işte Ko komik olmuş çizgisi. E, jürisi mi denir onu jürisi <gülüyor> olarak göstermişler sayın bakın evet ve şeydi hatta karşısında bir kadın var ha bunu giymişti yarın da giyme giyme dediysen bir şeyler giy gene yani üstüne <gülüyor> <gülüyor> Bir, de, bir güzel bir, evet. bir şey O da çok güzel çizilmiş. <gülüyor> o da yani yoksulluktan üstü başı dökülen fakir bir adama ya yani senelerden beri gezmek, bir gezmişse bir Dekopet. Esesiz okuyun yani. Evet. <gülüyor> evet. <onu> bir şey. <gülüyor> e, aktarmak tuhaf oluyor. Ve tabii ki adalet, hak ve hukuk durumları evet, var. Yargı, yargı durumları. Yargı gerçekten enteresan. Kararlar, enteresan işlerle uğraşıyor. Evet, e, dergelerde de bayağı bir yer hı hı. bulmuş. Örneğin, şey, şeyden başlayalım. Uykusuzun e, bir şeyler duydum köşesinde hı hı. E, var. iki tane haber bu konuyla ilgili. Birincisi, Birincisi şey... Ali'yi kurtarmak. Evet. E, büyük ihmaller sonucu meydana gelen iş cinayetlerinin Cinayetinde pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Ahmet Yıldız'ın davasında mahkeme kararı açıklandı. Ahmet'in ölümünün neden olan iş yeri sahibi önce 5 yıl hapis cezası verildi. Ardından iyi hal indirimine gidildi ve 30 bin liralık bir para cezası verildi. Bu ceza da 24 aya taksitlendirilmiş. Tabii. Yani ayda 1250 lira. Evet ama bir de şöyle bir durum var. E, ...kazada ilk önce e, araba çarptı, evet, kaçtı. Evet, hani tespit edemediğimiz bir araba çarpıp kaçtı diye de, e, yalan beyanda bulunmuşlar. Evet. E, yani bu işçi ölümü ayrı bir acı, çocuk işçi ölümü ayrı bir acı ve bunu caydıracak hiçbir şey yok. Yani caydırıcı olmasını Hı -hı. engelleyecek ne. Hı -hı. Tam tersine bayağı şey yani ama yani ağır bir durum söyleyecek bir şey bulamıyorum bu şeyle ilgili e tabii ki ama işte hani var olan iktidarların yerim artık Hı. gelmiş geçmiş gücünü de bu emeği sömüren kişilerden aldıkları belli evet e, gene bir şeyler dördüncü köşesinde suç ortadan kalkmış e, diye bir yazı var burada şeye anlatıyorlar Çorum'da 2004 yılında DHPC'ye yönelik operasyon tutulanan ...tutuklanan melekserine... ...işkence yaptıkları iddiasıyla yargılan... ...11 jandarma pensörüne... ...kötü muameleden 20 ay hapis cezası verildi... ...ancak hükmün uygulanması ertelendi. Trajik bir durum var burada. Melekserine 2012 yılında da intihar, i̇ntihar etti. İntihar etmiş. Bunun yanında da zaten minik bir vinyet gibi şey var. Hakim şey diyor... ...kendi canını düşünmeyeni bizim hiç... ...düşünmemize gerek yok gibisinden... ...bir hüküm okuyor. Evet... Ee, Yine karikatürler de var çeşitli davalarla ilgili hı hı. bir tanesi işte Göktürk 2 uydusu evet. protestoları OTTÜ'deki burada bu konuyla ilgili açılan davada terör örgütüne üye olmamakla birlikte hı hı. gibi tuhaf bir başlık var. Dev Devam et ama şeyle ilgili. Çünkü cümle yeni bir mantık dizgisi sunuyor bize. bu evet, çözmemiz evet, gerekiyor. Evet. Terör örgütüne üye Yok. olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işlemek suretiyle örgüte üye olmak. <gülüyor> yani Bertan nasıl devrilmiştir yani bu mantık şeyi içinde cümlesi içerisinde? Cümleye başladığın yani verdiğin kararı nasıl acaba tersine çevirebilirim üzerine kurulmuş. bir Tabii. Bayağı kafa yormuşlardır herhalde. Ama yani şey vardır ya işte başbakan da çok tuhaf cümleler yani şey demiştim ya, Türkçe nasıl böyle esnetilebilir bilmem ne olabilir diye. Bu da ona dair bir cümle olarak geçti. Bir başka durumda Antalya'da Gezi Park ve sonrasındaki protestolara katıp tutuklanan üç kişiye yönelik suçlamalar arasında tarttıkları kırmızı renkli fuların sosyalizm simge diği iddiası da var. evet. Sosyalizmini simgeleyen kırmızı flöre taktıkları için e, potansiyel bir suç. Siyah görülüyor. taktığı zaman da anarşizm e, bir şey olmuş. Ama olabilir. geçen haftalarda e, telekinezi danışmanımız da başbakanı sosyalist olarak şey yapmıştı, evet. tanımlamıştı. Nasıl <gülüyor> olacak? İşte mantık başka bir şey. Çok acayip Güzel bir şey evet. gerçekten ya. Yani bence yanlış bir şeyler var. <gülüyor> E, Laman'da <gülüyor> ve Penguin'de de konuyla ilgili evet. şeyler var, karikatürler var. E, Penguin'de Mushmula köşesinde var. E, ben senin örgütü üye olma ihtimalini sevdim diye o yorguttuk ki bu gün. O da ilgili genel e, evet. bilgiyi vermiş. Bir de sana kırmızı çok yakışıyor başlığı altında. Evet. evet işte. Bir de bir ek bilgi daha var orada. Turgut Şey Mersin'de de suçlar arasında polisle konuşmak ve gitar çalmak da suçlu Evet, da evet. Var. Evet. Ee, yani konuşmamakta fayda olduğunu evet. söylüyor devlet bize. Yani bunların hepsini yani şey çıktı ya, polis etkileri işte önleyici gözaltına alma, durur <gülüyor> içerisinde gitar taşımak olabilir. Kırmızı fullar bir şey bir şey her şey olabilir evet, bu son Kadıköy'deki eylemlik durumunda da sırt çantası taşımak da potansiyel hedefine getiriyor insanlar Leman'da balyoz kararına evet eylemlik. Sefer Selvi'nin bir karikatürü var genelde siz karikatüre bakın bunu bakılması gereken yani büyük karikatür evet. ee, evet. yargıtayın 237 sanığın mahkemetin onaylanmasını değerli bir karikatür verelim şarkı korosu. Tamam o zaman Frans Ferdinand'dan bir şarkı gelecek. Farkının şarkının ismi Love Limin Liminato. Light from Trans Ferdinand'dan sonra programa günden de... baş... <gülüyor> başlayalım. Metin Er'le devam edelim. <gülüyor> devam edelim. Ee, Onun Mehmet Metin bir sözü var. Bayağı şey oldu, mevzu oldu. Evet. Cem terör yuvası dedi. Evet Açık açık kendisi. Ahmet Akın programında sanırız. Ben izlemedim. <gülüyor> Okudum. Ee, uykusuz ve eleman. <gülüyor> Birer karikatürde işlemişler. Uykusuz sözüm insanlıktan dışarı diyerek hı hı. vermiş onu. Ve tabii ki kadın ve dekorti üzerine karikatürler var. Hı hı. Ee, uykusuzda iki karikatür var. Bir, bir iddiayı üçüncü sayfaya almışlar. Hı hı. Hı hı. Ee, Adana Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Fatih Kız adlı oyunun genel müdür Mustafa Kurt tarafından sansürlerinde iddia ediliyor. İddiaya göre kıyafeti açık bulunan kadın oyuncular tayt giydirilmiş. Evet, yani tabii şey oluyor yani Durumu, durumu değerlendiren evet. çeşitli amirler Hı -hı. kendilerine görev e, buluyorlar. Evet. Bir enteresan spot var uykusuzda. Ee, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ahlak polisi kadın giyimli konusunda uyarı yapacak en son mercidir demiş. Hı -hı. Ee, bizim de Sayın Bakanımızı çizmişler Hüseyin Çelik'i. Evet. Ee, salonda İran iç işlerimize karışmasın diye bir uyarıda bulunuyor. Böyle sert evet. bir ifadeyle. Ee, Penguen bir tane fotomontaj yapmış. Hı -hı. O da güzel olmuş. Yani dekortesi olan kadın sunucunun dekortesinin üstüne dantel örtü. Hani o televizyonlardan serken evet. dantel örtü tersten, <gülüyor> tersten, bu tersten bu sefer geliyor evet. ve bir şeye dönüşüyor. Bir evet. de Leman'da enteresan bir e, gündem spotu vardı Turgut. Hı -hı. Bu bir toplantıdaki durumla ilgili ee, Fatma Şahin ve, ve Emine Erdoğan'ın Erdoğan katıldığı bir e, kadın konulu panelde protesto gösterisi yapan kadın izleyiciler dövülmüş. Ben onu izledim televizyonu. Hatta düvenler arasında kadınlar da vardı. Evet, <gülüyor> yani erkek şiddeti olmamış oluyor böylece. Evet. Zaten <gülüyor> şeyde onu karikatürde bunu tespit Kalikatürde... ediyor. Evet. Yani na az kadın daya da kattık. Erkek daya sevmezse yemek istemezsin. <gülüyor> <gülüyor> hani tabii ki biz burada bir gülüyoruz. Evet. Hani bu mizah dergisinin getirdiği o espriden de doluyor ama aslında bu gülüş biraz da sinirden belki. Evet. Hı -hı. E gelelim tıp dünyasına. Çok acayip şeyler oluyor tabii ki. Evet ülkemizde çok şahane. Başarı öyküleri evet, var. Evet. Bir şeyler duydum uykusuzda. E, buna Recep de inanamadı başlığı altında. <gülüyor> Durum şöyle. Dicle Üniversitesi Rektörü, üniversite hastanesinin başhekimlerine beden eğitimi öğretmeni Recep Öz, Özmerdivenli'ye atadı. Üstelik başhekim Recep Özmerdivenli, resmi belgede sahte suçundan iki yıl hapis cezası almış bir beden öğretmeni. E, şeyde de bu konuyla ilgili, Penguen'de Hı -hı. E, güzel bir karikatür Çok var. Çok güzel bir Çizmiş, ee, hakikaten çok dokunmuş. Metüs, Metüs, Met, Metüs, çizmiş. Evet. Ee, hastanız çok yaşlı olduğu için ameliyata tarihçi girecek diyor e, Sayın şahıs. Bir de ne bakıyorsunuz? Diğerleri şaşkın da bakıyor, ne bakıyorsunuz evet. diye. <gülüyor> komik hakikaten. Recep öz merdivenli. Bundan sonra bu tırmanışından evet. dolayı başarı merdivenli olarak da belki evet. tarihe geçecek. Devan üçüncü sayfasında Hı -hı. E, ben bu şeyi okumamıştım. Buradan haberdar oldum. Hı -hı. E, yani Gezi Dirilişi sırasında başından vurularak... ...ve neredeyse yüz gündür Hı -hı. uyutulan... E, ...Berkin'e baktığı için bir hemşire sürgün edilmiş. Karikatür de tabii ki buna dair olarak sert. E, yani hastanın başında iki tane doktor var. Peki Hipokrat, Hipokrat ne olacak diyor değer doktor da onu, onu buradan kovalı çok oldu. Evet. Bir diğer e, konuda bizim programımızdan önceki programda da siz telefon bağlantılarıyla e, dinlediniz. E, Vandı konteynerlarda yaşayan hı hı. deprem zedelerinin açlık grafiği 41. gününü açtı. E, bu konuyu o Leman e, sayfalarına taşımış. E, evet. evet. Hatırlatma yaparsak. Ee, karikatür güzel. Çok hı hı. güzel Kemal Arat'ın çizgisi. Ee, yani aşık krevi yapan yoksa insanlara devlet görevlisi hı hı. şöyle diyor. Kira derdiniz yok. Elektrik, su, ısınma derdiniz yok. E şimdi yeme içme içmemiş da kalktı. Daha neyden şikayetlisiniz? <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf. Ama bir yandan da şey var. E, böyle karikatürü denk düşen ...gerçekler, yani fantazi dünyası. Evet Turgus, evet. sen Denizli'lisin uh, bildiğim kadarıyla evet. köken olarak değil mi? Evet, Aile. benim memleketimle Memleketi. ilgili dev bir proje var. <gülüyor> <gülüyor> Bunu açıklamak da sana düşer tabii ki. Evet, yani menzulu şu, AKP'den Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklayan iş adamı Mehmet Uğur Tatar... Birinci projesi şu, hı hı. tüp içinde hava basıncıyla çalışan bir toplu ulaşım sistemi kuracağını vaat ettikten sonra şunu da söylüyor. Denizli'ye denizi getirerek bir liman kenti yapacağım. Evet, oylarımız size. Bravo başkan, <gülüyor> yürü. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu şey değil ki, e, ben iki sene önce radikalce çizmiştim Ankara'yı deniz bağlayalım diye. O zaman senin bir okurun da olabilir kendisi. Evet. Yani ilham almış demek. Aynı memleket. Evet. Şey. <gülüyor> Ama sadece burada çok güzel kafaymış yani. Evet. E, Turgut programımızın da sonuna tamam, gelmişiz. Evet. E, bir hatırlatması yapar mısınız? Evet. Hızlıca verelim. Hı -hı. E, uykusuz 59.600, Penguin 46.150, leman 14.900, 4048.250. Evet. E, biz de bir hatırlatma yapalım o zaman. E, Twitter'da taramucu Yazdığınızda karşınıza biz çıkıyoruz. Ayrıca radyo taramaucu blogspot.com adresinde de geçmiş programlara ulaşabiliyorsunuz. Mizah dergileri iyidir, evinizden eksik etmeyin diyerek hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. İyi hafta sonları, iyi bayramlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tarama Ucu Gündemin çizgili taraması Hazırlayıp sunanlar Turgut Yüksel ve Ömürden bakacağım.